صل علىك الله يا خير الورى تعداد حبات الدمن واكثر صل علىك الله ما غيث هما انق وبالجبال وبالقرى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاه والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى وصحبه اجمعين Kıymetli dinleyenlerimiz çok faziletli 27. geceye ulaşmak üzereyiz. Bu gece inşallah mescitleri dolduracağız. cami şeriflerde cemaatlerle birlikte teravih namazını eda etmeye çalışacağız. Zaten geceler kısacık uyuyacak kadar vakit kalmıyor. İbadetlerle meşgul olacağız inşallahü teala. Tabii bu mübarek gecenin bazı faziletleri hakkında İnşallah rahman Allah'ımızın meşiyetiyle, iradesiyle, izniyle ve rızasıyla bunların hepsi olacaktır. Elimizde bir şey yoktur. iki rekat namaz kılmaya gücümüz yoktur. Bir Allah demeye muktedir değiliz. Bir sübhanallah bile diyemeyiz. Bizler zayıf yaratılmışız ve tabii ki Rabbimizin işte la havle ve la kuvvete illa billah zikri burada devreye giriyor. Allah'ın yardımı olmadan hiçbir günahtan dönüş yoktur, hiçbir ibadete ve taate güç ve kuvvet yoktur. Kimse kuvvet bulamaz. Biz şimdi işte namaz kılıyoruz. Bir de kolay geliyor bize, seviniyoruz, sever seve kılıyoruz zikir yapıyoruz ama insanlar yani e, bir la ilahe illallah diyemezler. Diyemiyorlar. Bir sübhanallah ve hamdi dememişler yani. Hayatlarında dememişler yani. Bu kadar mahrum insanlar var. Ondan Allah bizi ehl alimlere kavuşturmuş, efendi hazilerimize kavuşturmuş. Ondan sonra geçmiş meşayihimizden, silsilemizden efendim e, ekli olarak e, bize gelen bu ilimler. E, işte bak şimdi icazetname göndermiş Rasul Hocam evvelce de icazetname vermiştiler bana da e tabi yeni yazdırdım dedi hatta hatta falan bazı düzenlemeler yaptık da dedi onun için göndermiş şimdi size başlamadan evvel burada isimlere bakıyordum yani burada ne kadar önemli isimler zikrediliyor e kimden geliyor yani bu ilim bize kimden geliyor biz şimdi kendi kendimize mi okuduk değil mi i̇şte bu şey, ben Rasul Hoca'dan okumuşum o diyor işte Zavendikli Mustafa Efendi lakabı sofizadeymiş Zavendik Rize'nin köyüdür ondan sonra o kimden almış efendim e, çolak zade'den almış sadim İbn Yashraf çolak zaden o Seyit Mustafa Hilmi Efendiden almış o işte böyle tek tek sayıyor Hacı Hüseyin Efendi suluk zade zattan almış o işte efendim Rize Müttüşi Hacı Hasan Efendiden almış o işte Seyit Osman Hilmi Efendiden almış Çataklızade. zade o işte böyle elim kimden aldıklarını gidiyor gidiyor Hafız Galip Efendi İslam Buhuliden almış o işte efendim Muhammed Münib Antabi'den almış. Gidiyor, gidiyor, gidiyor. Geliyor. Ta burada benim silsilem bu yani. Benim Resulü Hoca'dan aldığım icazet silsilemizde. Ta Hadimi Hazretlerine gidiyor. Yani Konya'daki Kadim Kazası'ndaki Hadimi Hazretleri. Onu demek ziyaret etmek istiyordum. Demek bundan bizim silsiledenmiş meğer. İl, i̇lmi silsileden. Ondan sonra işte sayıyor. on burada işte Kutbuddini Raziler, Kutbuddini Şiraziler. Ondan sonra efendim e, Ömer Katibi Gazvini, o, o i̇mam Gazali. Bak bizim, bizim silsile nereye gidiyor? O İmam Abdülmekle Cüveyni. Ondan sonra İbrahim Mervezi. Böyle gidiyor. Ondan sonra İmam Şafii. Bak İmam Şafii var bizim silsilede. İmam Şafii kimden almış? Ee, İmam-ı Azam'dan almış. İmam-ı Azam'dan nereden alıyor? İmam Muhammed'den alıyor. İmam Muhammed İmam-ı talebesidir. İmam Şafii de İmam Muhammed'den okudu. Yine gidiyor iş, işte, İmam-ı Efendimiz'e geliyor. Onun hocası meşhur Hamad bin Süleyman, onun hocası İbrahim Nekai, onun hocası Alkama radıyallahu anh'ın tabirinden. O geliyor Abdullah bin Mes'ud, yüce sahabeye geliyor. O Ali bin Ebi Talib, Hazreti Ali Efendimiz'e dayanıyor işte. Ben ilmi şeriyim, Ali onun kapısıdır. Hazreti Ali Efendimiz hocaların hocası. O geliyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamberlerin efendisi. O geliyor Cebrail aleyhisselama. Bak, Cebrail Aleyhisselam'dan ondan sonra kime geliyor? Rabbul Alemin Celle Celalü Allahu Teala'dan alınıyor bu ilim. Yani şu icazetnamede tabii hepsini tek tek sayamadım. Keşke vaktimiz olsaydı. Hendekiru salihin tenzilü rahme salihler anıldığı zaman rahmetler yar. Efendim. Efendi de ilmi icazetname şeyim var silsilem var. Mahmud Efendi Hazreti Hacı Dursun Feyzi Efendi bu o silsile de yine yukarıda burayla birleşiyor. Yani birkaç alimler e, geriden fark ediyor. Yukarıya doğru hepsi yine silsileler birleşiyor. Yani bir insan e, senedi olmayan, isnadı olmayan, icazeti olmayan bir hocanın fazını dinleyemez. Ondan ders okuyamaz. Çünkü eee el istinat minettin isnatinden de yani ben şundan okudum, o ondan okudu. Ben şundan aldım, o ondan öğren. Rivayet dindendir. Dinin temelidir. Şimdi Mustafa Çağamoğlu ben böyle anlıyorum diye çıkıyor orada ya. Mehmet okuyan bunu ben buldum. Meryem validemizde erkek hormonu varmış. Ben buldum diyor ya. Ondan sonra işte azizbaydır Allah bilmez. E hangi kitapta var? Ben bir buldum. Bayraktar bayraklı ya. 18. kitap tefsir yazdım. Hiç kimseden, alimlerden nakil yapmadım. E, nereden buldum bunlar? Ben buldum. ya Bunların dinlenmemesinin sırf sebebi bu olsa bile yeter. Doğru bile konuşsa dinlenmez. Çünkü neden? İcazetleri yok yani. Hiçbir alimlerden oturup diz çöküp hocalardan okumamışlar. İmam Hatip'in ilahiyatın icazeti mi olur? İstadı mı olur? Bir diploma veriyorlar sana, ondan sonra sen oradan vaiz oluyorsun, müftü oluyorsun. On, bir şey soruyorlar, hiçbir şeyden haberin yok. Kaynak veremiyorsun, delil gösteremiyorsun, geçmiş alimlere dayanmıyorsun. Şimdi bunların so konuşmalarını dinleme, dinlemeye müptela olan insanlar ne kadar zarardadır, ziyandadır? Şun buaret gecede, şun buaret gecede. Ama biz sünnet alimlere kavuştuk hep, hep kıymetli alimler, veliler, salihler. Ne insanlar gördük ya? Bunlardan okuduk, öğrendik, aldık bu ilimleri hepsi. Onun için bizde bir şey yok. Biz aktarıcız yani. O pollör gibi düşün, mikrofon gibi, kablo gibi düşün. Bana takılan ahmaktır. Bana ne takılıyorsun yani? Bende takılıp kalanlar. Bana takı takıl da takılıp kalma yani. Geriye doğru git. icazetlere git. Bak şey, inşallah onu tercüme edelim biz. Bizim icazetimize bir tercüme yapalım size. Mesela bir dergide yani tercüme yapsak güzel olur. Hem o ilimleri görmüş olursunuz. Bir de vasiyetler var. Talebelere, okuyanlara. Alimlerin, büyük alimlerin vasiyetleri var. Onun için umurlar çok kısa. Aldanmaya pay yok arkadaşlar. Aldanmaya pay yok. Bir de şunu dinleyeyim, bir de şunu dinleyeyim. Bir de deneme tahtası değil bu. Din bu. Bu dünya işine benzemez. Dünyada efendim. E dünyada da öyle. E bir doktora gidersin, bir yanlış tedavi hayatından olur. Bacağın kesilir. Efendim, haya, ölürsün. Yanlış iğne, yanlış ilaç. Buş böyle. Yarım doktor can yakar. Yarım hoca din yakar. Yarım usta ev yakar. Bu ne lüzum var sen tamamlar varken burada yarım yamalan insanlar neydüğü belirsiz, nereden okuduğu belirsiz, icazeti olmayan insanlarla uğraşıyorsun ya. Hak üzereyiz elhamdülillah. Hidayat üzereyiz elhamdülillah. Hocalarımızdan dolayı böyle konuşuyorum. Çünkü senetlerimiz, istatlarımız çok kuvvetli bizim. Bize yanlış bir şey öğretmediler yani. Yanlış kitapları da tanıtmadılar bize. Bize hep doğru adresleri verdiler. Onun için biz şimdi ise şumbara gecede tabii e, e, İnnazelna'nın bir manasını vereyim. Bir de faziletlerini okuyayım bugün. Sonra e, akşamdan sonraki dersimizde Kadir gecesiyle ilgili uzun bir hadis şerif vardır. O rivati okuyacağım inşallah. Çünkü geceler kısadır. Çok uzun sohbetlere mahal yoktur, mecel yoktur. Şimdi Kur'an-ı andaki Kadir sureyi Celîle-i Cemile'si, neden bahsediyor Estağfurullah. İnna enzellâhu, şüphesiz biz azıymış şu an. Mevla yani isimlerini ve sıfatlarını da e, mülazâ ederek biz buyuruyor. Bir de kullarına ben demeyin, bak benlik bana mahsus olduğu halde ben bile biz diyorum. E, size benliğinizde hiçbir şey yok. E, kendi, kendinize yapabileceğiniz, yardımsız hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yine de ben diyorsunuz. Hiç yakışıyor mu size benlik Mevla buyuruyor. Buna enaniyet diyorlar yani. Enaniyet, enerjilik yani. Ene ben demek Arapça'da. Onun için biz Mevla buyuruyor. bize öğretmiş oluyor. Enzenna biz indirdik. O Kur'an fiile yetil kadir. Kadir gecesi diyor çünkü gün demiyor. Yani Kur'an-ı Kerim gündüz inmedi. Yalnız bu inzalden bahsediyor. İnzal demek toptan indiriliştir. Bu toptan indiriliş levh-i mahfızdan alınıyor. Birinci kat semaya kadar e, geliyor. Birinci kat semada Beytül İzzet denen İzzet Konağı var. Allah ululuk e, makamı oraya indiriliyor. Çünkü efendim sallallahu aleyhi ve sellemin kalp şerifine indirilişi 23 senede tamamlandı. O e, ona tenzil deniyor. Kur'an-ı Kerim'de eee enezcelina tenzil efendim. Tenzil bu etti buyurdu Kur'an'ı. O peyderpey, parça parça indirilişe delalet ediyor. O gündüz de oldu. Yani Efendimiz sallallahu aleyhi ve vahiy gece de geldiği oldu. Gündüz de geldiği oldu Sahaben Yani harplerde geldiği, Bedir'de inen ayetler var, Uhud'da inen, hep bunlar gündüz. Onun için Kadir Gecesi'nde indirdik buyurduğu hangisidir? Toptan indirilişidir. Buna inzel deniyor. Bunları birbirinden ayırmadığımız zaman Kur'an'da çelişki var. Zannediyorlar işte onun için uydurukçular e, öbür ayetleri bilmeyince, diğer hadisleri bilmeyince e, ilimleri dar geliyor, kısa kalıyor. Bu sefer e, inkar etmeye başlıyorlar. Halbuki anlamaya çalışmaları lazım. Ama adamlarda tabii kitap okuyacak, ibare anlayacak il, ilim yok. E, İnternette de, Google'larda da bulamazlarsa ilimleri bitiyor. Halbuki bizim kitaplarımız binlerce cilt. Binlerce. 30 bine yakın bende cilt var. Ama tabii şamileler, şu şunlar bunlar bilgisayarlardaki diğer şeylerde de kullandığımızı düşünürsek 100 bin ciltden fazla kitaba bulaşıyoruz biz şu an. Açıyoruz, bakıyoruz, inceliyoruz. İbareyi kendimiz görüyoruz. Ola doldurma kafayla o böyle demiş bu böyle demişler. Yani taklitlen olmaz ki bu bir şey. Biz burada tahkik ediyoruz yani inceleme durumundayız, olmalıyız.